ke okul sunduğu modern sabahlarda buluşalım modern sabahlar Bo modern sabahlar Tarih boyunca bir keyif imparatorluğu olmuş Anadolu'nun bağrımda yetişen modern sabahlar. Sizlerle birlikte sevgili dinleyiciler hepinize günaydın. Oktay Bey. Evet, günaydın. Ama esas günaydını uzun zaman sonra yeniden stüdyomuza dönen Fahir ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Good morning. <gülüyor> ben bugün Fahir'in her <gülüyor> lafını bir espriymiş gibi yaklaşacağım. Her lafına gülümden Fahir. Ama bunu yani büyük bir <gülüyor> Ay, o, saygıyla abi. ve heyecanla yaptığında bilin olur. Yani hani böyle bir A laf sokma falan gibi yo, bir yo, şey yok yo, yo. yani. Yo, yo. Öyle Aslında, son zamanlarda Fahir zaten her esprisinde gülünüyordu. Dinleyicilerimizden sakladık biz uzun, uzun uzun ama burada laf çok ekibine <gülüyor> katıldı. Senal turte ee, orada denedim ama orada denedim ama olmadı. Şey tutmadı ya ne tutmadı ne tutmadı, May ama, tutmadı. maya tutmadı ya maya May tutmadı. <gülüyor> ya yani hiçbir yerde şuranın keyfini e, doğrusu yakalamak mümkün değil. Çok iyi. ya. Yalan <gülüyor> mı oluyor ya? Ben bir... abi vallahi hiç İstanbul'ları atmıyorum. Biraz ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ama set girdin ya. Bak ben ne güzel ne kadar güzel. Yani ben bir hoş bunu, geldin coşkusu şey. yapayım diyorum Birliği sana. Çok iyi her şey. Vay burada laf çok ekibine katılman sadece beni bozdu Oktay'ı bozmuyor çünkü sonuçta Mesut da fazla kilolardan kurtulmuş zayıf adama dönmüş yani Mesut Yer Oktay'ı karşılıyor ama orada benim, yani benim, bir, şey yok. benim ee, bir boşluğum yokmuş ki koşa koşa gittin yani ama, o değil aslında işte hani ne derler insan e, çünkü sonuçta burada laf çok biliyorsun <gülüyor> keyif programı, keyif programı yani. bizimki gibi biz ne için varız sen zaten programın başında da söyledin. Yıllardır, daha doğrusu binlerce yıldır, yıllardır dedin de binlerce bir keyif imparatorluğu. E sonuçta biz hayatta ne için varız? Keyif. Keyif, keyif için keyif varız. Keyif için varız, doğru. Mesut e, bu keyif. Mesutya zaten key keyif. E, yani... Fahira şey soracağım sana ama Mesutya'nın ekibinde daha doğrusu programında şey var ya konukların dekor olarak kullanılmadığı falan filan diye bir şey var. <gülüyor> sen <gülüyor> biraz açıklar mısın bize? Yani <gülüyor> sen o... sen mi o, çünkü bizim beraber yaptığımız Seyirci <gülüyor> programında sadece konuklar değil zaman zaman sunucular da yani bizler de dekor olarak kullanabiliyorduk <gülüyor> ki bundan da biz ben o, o konuda zaten o programdan belki de ayrılma sebeplerinden bir tanesidir Ben de o programa Herkes... gitme sebebin diye düşünmüştüm. Yani slogan buysa Hayır. çok güzelmiş falan. Çünkü o ben de şey yapmadı. Çünkü yeri geldiğinde sunucu yeri geldiğinde stüdyo şefi bile orada bir ne olmak durumundadır. Dekor. Ha. Bu işin bu işin temel ABC'si dediğimiz nedir paşı Dekor. Budur yani. Ee, maalesef olmadı. Ee, Sen mı? mi bıraktın? Yoksa böyle Twitter'dan küfür ederek? Yok yok yok. Twitter'dan. <gülüyor> benim orada İstanbul'da bir arkadaşım var. Ben ona şey diyorum. <gülüyor> Suyum diyorum. O da bana ötem diyor. Öyle Twitter'dan de... mı yazdın? WhatsApp'tan mı yazdın? Önce Twitter'dan yazdım. aynı şeyi diyebiliyorum ben <gülüyor> ikisini. <gülüyor> ya tabii o öyle aslında. Bazı kafalarda Twitter WhatsApp aynı da işte. E, önce ben ona ötem dedim yazdım. Ona sonra da baktım şey yaptım sildim. Yani o zaman Faiz e, öncelikle tekrar aramıza döndüğün için hoş bulduk. Mesut yerin kaybı bizim kazancımız. Yani yani, yani çok bu, hakikaten çok mutluyuz. Faiz aramıza döndü. Böyle... Mesut yerin programında göremediğimizden acaba Survivor mı gitti? Çünkü biz zamanda Survivor ya, için şimdi öyle de şen. Sana şeyler... yüklendik. Utandığından Mesut yer dedi aslında Survivor da mıydı diye. Yok Survivor için çok geç kaldık ama seniyeki şeylerde varız. Bir de hiç söylemedin bize. Yani Mesut Yer'in ekibine gideceğim falan ne falan diyeyim abi, ne, ne diyeyim abi? Dinleyicilerimizle de paylaşmadım. Ne diyeyim, ne diyeyim? Yani bu son dakika geçmesi zaten. Mesela hani... Survivor'a başvurduğun zaman bile söylemiştin. Evet. Yani Ama ben ondan dedim. Herhalde da... Mesut Yer geldi. Şey aldı. zamanıydı. Vay. Yani o zaman daha Survivor Survivor'larını daha şey yapmamıştı. Rüştünü ispat etmemişti. etmemişti. Doğru. Yani. Peki benim de şey rafını edebildim ya. Benim de sizin gibi... Kilo veren arkadaşlarım var falan gibi bir laf ettim mi? Benden, Yiyor ama Mesut yani, Benden bahsedildi <gülüyor> mi benim sorduğum o? Var işte kaç kilo verdiniz falan sohbeti oldu. O, o da işte, Her gün ne oluyor? Benim saati mi var? E, i̇şte akşam editorial toplantıda. Hadi e, ya. E, onunla açılış. Hep açılıyor? onu istiyorduk sen valla aslında. Yani evet, editorial toplantıya sen özendiğinden mi gittin? Tabii abi bizde en büyük eksikliği programın editorial toplantının olmaması. Evet yani sabahleyin biz saat 5.30'da. Tüm şeylerimizle bir araya geliyoruz ama... ...yani sonuçta bir editorial... ...yani bir editorial toplantı değil. Evet, Yok, O yani. editorial toplantı çok önemli Nasıl abi. Nasıl oluyor abi? Bir de Altunizade'den mi gittin? Her gün gittiği zaman ben onu çok merak ediyorum. Abi, <gülüyor> Altunizade ile şey vardı. Bomonti mi? Bomonti değil. O, bir tane daha bir yer var, çok güzel. Orayı söyle söyleyene ciddi söylüyorum bir güzel bir para vereceğim. Valla çok yer olduğu İstanbul'da için yani. İstanbul'da yer bir yer zaten. adı ama yani trafikte adı geçen bir yer. Çağlayan mı? Yok diyeceğim. Kavşaklar. Çağlayan da, Çağlayan. Kavşaklar diyarı Çağlayan yani, adliyesi tem var. Tem yolu mu? Yok değil. Birinci Onu bulacağım. köprü? <gülüyor> birinci köprü mü? Feseme. feseme. İkinci? Yok değil. Feseme. feseme? değil. Bunu bulamadık ya. Neyse canımız sağ olsun aklımıza gelince... Birisi peki, şey yapar. Peki Mesut Diyar'ın programında sadece Mesut Diyar'a mı gülmek zorundasınız yoksa sen de bir espri yapınca gülünüyor mu? Hayır orada yapılan bütün espriler Mesut Diyar yapmış sayılır. Ha, sen de yapsan zaten sen de yapsan Mesut Diyar'a Diyar Diyar Diyar bakarak Diyar evet, Anladım. Çok iyi ya. vallahi güzelmiş. E peki şey sen hep perde arkasında mıydın yoksa... Göremedik çünkü seni. Abi işte son dakika böyle işte şeyleri hazırlıyorum ben genelde. Metinler tamamen Esprileri benden espiriler olduğu için. İsteyenin sorularını sen mi hazırlıyordun veya hangi soruya Tabii cevap soru, gelecek, yani. cevaba karşılık verilecek esprili yanıtı? Yani o büyük bir algoritması var o işin. Ben yani çocuklar yani öyle bir bilgisayar programı yaptım ben zaten. O önündeki e, bilgisayar pozisyon. programı dedin. Excel tablosu mu? Gerçekten bilgisayar programı. <gülüyor> yani işte şunu şöyle dersek. Word'de yazdım yani. <gülüyor> ha, Word'de. Bir iki <gülüyor> evet. şey şey yazdın. Tamam. 1, 2, 3, 4 başlıkları e, tamam falan. Tamam işte o zaman mesutların sorularını ve e, sorulara verilen cevaplara Cevapları verilen tamam. ekebiliğin yanıtları. Tabii ki. Evet. Yani. Bir ara şey söylenti çıktı. Sen İstanbul'dayken. Fahir... E, yani müstüricinin ekibine katıldı ama sadece müstüricinin ekibinde değil aynı zamanda metin yazarlığı yapıp nerede falan dedim ben. Bu güzellik yarışmasında esprilerin bazıları. Abi o da vardı. Falan. Son dakika yani o kadar İstanbul'da çok ekstra çok iş oluyor, çıkıyor. Çok ekstra çıkıyor. Yani hop bir bakıyorum tak güzellik karışması e, kızlar görüş onlara birer tane işte şey bul işte elinizde sihirli bir değnek olsa ne hmm. do dokanırsınız ne yaparsınız. Onların cevapları vardı ya, yani. O ekipte yani o ekip ben vardım benle beraber ee, Orhan vardı ondan Abi, sonra yine arkadaşları olmuş ya evet, doğru 14 gün İstanbul'da yok 18 gün İstanbul'da yaşadım diyebilir misin vardı. 19 gün Demet belki mı dedin Fahir? Berkecan vardı ve Ayşe su vardı ve çok, daha neler neler. <gülüyor> <güzel. gülüyor> Milyonluk İstanbul'un en yabanlarını bulmakta. gecikmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Abi şimdi tabii Fahir e, böyle bir, bir şey bilgi görgüyle. Hani tabii. medyanın kalbinden gelen bir kişi olarak programa da bir iki yenilik olabilir gibi. Tabii ki o tecrübeler aktarılacak. Yani o, o kesin ama ben e, artık e, hep bunlar bende geçmişte kaldı. Mesut ve burada laf çok. Benim için artık geçmişte kalmıştır. Tadlı e bir e, yo, Yani şimdi geçmişim ne değil? Ben geleceğimle. Yani artık bu da galiba İstanbul. 18 gün İstanbulda yaşamanın şeyi getirdiği yani, bir şey. Yola... Mesela ben biliyorum birisi bir yere beş gün gidiyor. Hani orada ben oradayken şöyle falan diye konuşuyor ama Fahir, yani onu bir tecrübe olarak içselleştirdi evet, ve, evet önüne işte. bakıyor yani. ve bizim için şey onunla ilgili herhangi bir şey. E... Benim bir, dahi istemiyorum. benim bir arkadaşım var mesela dört gün İstanbul'da yaşadı geldi ama tabi yani çok dört gün önceden... İstanbul'da yaşadı ne oktay tatil mi gitti? Hayır dört gün yaşadı işte orada yani her şeyde, yaşadı ve yaşattı her her yeri gitti her yeri gitmeye çalıştı ok meydanı falan hepsini, hepsini gezdi o geldikten sonra mesela şey demişti ben dört gün İstanbul'da yaşadım hiç böyle bir şey görmedim falan diye böyle bir evet. şey vardı şey hal tavır vardı ee, sindirmeyle ilgili de sindirmeyle ilgili şeyi hazmetmeyle de. ilgili karakterle ilgili hazmi o yüzden tekrar hoş geldin Faiz. Artık programımızda zaten bunun etkilerini dinleyicilerimiz önümüzdeki günlerde göreceklerdir. Hemen görüldü. Merhaba deyince ben anladım zaten. O merhaba da bir şey vardı. Evet, dinleyicilerimiz de anlamıştır. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Canlı şarkı dinledik sevgili dinleyiciler eskilerden. Elimani radyonuzuydu Take Me Home Tonight'la. Biz de bu arada bu şarkılar sırasında keyifli Başka Yerde Yok anıları dinledik. <gülüyor> Burada laf çok be. Başka Yerde Aman, Yok ne ya? <gülüyor> başka Yerde Yok neydi ya? Başka başka yer yerde... Öyle de ya. Başka Yerde Yok diye program da var. Vardı değil mi? Ya İstanbul o konu da, çok iyi abi. Çok program var doğru. <gülüyor> evet ya. Burada öyle her şey diyorlar. var. <gülüyor> Burada her şey var. Her ba şey dahil. Her şey dahil. Bir buraya baksan ya. Hep böyle programlar çok Aslında güzel. Aslında Ankara'da da var everybody's Hı. ama e, haftanın 3 günü açık olduğu için <gülüyor> doya doya yetişemiyoruz. Orada da her şey var. Evet yani o, Gitar o... Bütçeye göre parlatmıyoruz işte. Tücürt <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Oradan alıyorum ben onu. Ya hak deyip ok fırlattı. Aa gördüm ben o fotoğrafı. Gördünüz değil mi? Okçular Hı -hı. teknesinde düzenlenen 2. Fethi Kupası'nın açılışına katılan e, Bileler Doğan. Ya hak diyerek iki ok atışı yapmış. İkisi de alkaların dışında kaldı. Ah, sıfırladı yani o zaman. Tamam. Ah bu medya. Ah bu medya. Evet. Hep sonuca odaklı. Rakama tamamen vuramayınca sıfırlanmış oluyor. Gerçekten de. Sıfırlamış tane, oluyor değil tabii. mi? Bir tane oku daha sıfırlayayım. Gerçi orada ben fotoğrafını gördüğüm şeyde işte hani Bilal Erdoğan'ı gösteriyor. Sonra işte aynı güzergahta bir ne denir ona. gazeteci vardı değil mi? Foto muhabiri mi? Bir foto muhabiri şeyin hmm. yanında ne derler ona. Hedef tahtası. Hedef tahtasının yanında. Yani bir kere büyük risk öncelikle gazetecilik büyük risk, işin fıtratında var. Ee, Düşünsen yani oradan fotoğrafı çekiyorsun falan bir taraftan oradan bir milim kaydı yani ne oldun diyemeden bir ne, oldum ne oldum delisi olursun. Ama şey değilmiş hedef tahtası gerçekte o değilmiş. İki yanındaki diyorlar. Ama şimdi en e hedef olarak belirlediğine bağlı. Tabii Doğru. yani atana bakar. Yayı şey yapanın e, Geren'in oku şeye yaya yerleştirenin hedefi önemli. Evet. Yani orada ona bakacaksın abi. Yoksa... Hedef gözeterek e, şey yapılmış. Bir de okçuluk sporu aslında iki açılı bir spor. <gülüyor> Teşekkür ederim. Onu ee, biraz açar Merak uyandırıcı bir açıklama. Merak Şimdi spotuna... bu yayı geren adamın fotoğrafını çektiğin zaman Hı -hı. çok havalı görünebiliyor. Hı -hı. Bir de hedefi çekmen lazım son, sonrasında. Tabii yani şimdi o havalı çekiş. Ben şey... fotoğrafı gördüm o yayı çekerken ki ağzı açmış gözleri kısmış falan çok güzel. Zannediyorsun ki orada 10 hedefi ya. birden vuracak ama sonucu da iki kare olması gerekiyor o ikinci kare acıklı aslında onun fotoğrafla değil videoyla bence yapılması daha da güzel olacaktı ama işte kısmet onun önümüzdeki günlerde daha ilerleyen teknolojik şeyde işte gazetelere belki o e, görüntülerinde yansıyacağı dönemler var o zaman belki, bakacağız evet. yani o da bir Bilmiyorum kaç at üstünde vardı. aslında yani ba baba Erdoğan'ı gördük şeyde ne derler at üstünde başarısızdı Oğul Erdoğan okta ok başarısız. Biz nasıl Çin Seddi'de saldıracağız diye ben bu taraftan düşünüyorum. Yani, yani. bu kadar bu kadar e, ağır eleştirilerinden sonra bir AK Parti'de de AK Parti. Heh, tamam şu anda açıklamaları AK dengelendi. Kül ok. AK Parti, AK Parti. Şu anda dengelendi. <gülüyor> bu şekilde dengelenmiş oldu. oldu. Bu arada insansız otomobil de yola çıkmış. Dur ok dedin ben. insansız otomobil mi? insansız otomobilden önce hemen önce. okla ilgili çok güzel bir kanca attın. Buyurun. Ee, çünkü çok önemli biliyorsun ekonomik krizde bir başka ülke daha var. Yani bizim ülkemizde ekonomik krizde anlamında söylemedim. Bir sürü ülke var. Bir başka evet. ülkede var. O da ekonomik krizin e, şeyindeki Brezilya. Hı hı. Biliyorsun Brezilya'da dış güçlerin tamamen oyunu. oyunu, oyunu. Almanya'nın kıskandığı Almanya. bir ba başka ülke diyebiliyorum ben Brezilya'yı. Dünya Doğruf. kupasının orada çekemiyor. yapılmasını çekemiyorlar. Hakikaten çekemiyorlar. Yani, tüm dünya çekemiyor. 12 Haziran'da başlayacak dünya kupası için Bayağı masraf tabi biliyorsunuz o kadar insanı ağırlamak, ağırlamak masraf. E, halktan da tepki görüyor bu kadar mesaraf yapıyorsunuz ama e, yani. getirsin olacak? getirsin olacak olacak? Herkes bir şey e, ayakta. E, Brezilya'nın biliyorsunuz en önemli özelliği de yerli halk. Yani bu bizim Anadolu halkı gibi değil. Yerli halk dediğin zaman yerli. E, tabii yerli. Şimdi... Oh. Ah. Çünkü şöyle olaylar oluyor orada da işte gösteriler gösteriler Brezilya polisi de ah ben size gaz sıkarım şöyle yaparım sen yerli halka gaz sıkarsan yerli halk da sana okla cevap verir yerli halk da oklarını kuşanarak çünkü onların bizim mantalitede de böyle demek bize bir şey fırlatıyorsan biz de biz size, size ok fırlatacaz diyerek bir de yerli halkın gazı da olmayabilir. Ne yapabilir? O da yöresel gaz olarak ok. Ok ve işte zehirli ok falan filan işte birkaç polisi yaralamışlar. Ama yani heran... ya. tabi tabi yani şey o yüzden yerli halka karşı biraz daha Brezilya polisinin en azından şey yapması lazım. Ama atarken bakıyorsun hakikaten elindeki okuya'ya. hiç ne böyle bireylerde elindeki havalı okuya'ya hiç benzemiyor ama Bence Brezilya polisi yine iyi sabrediyor. Ben de anlamıyorum. <gülüyor> Oktay bravo, bravo, güzel. Kafamı oynatmadan duramıyorum. <gülüyor> Polisler bu ettikten sonra kalkan kullandığı için büyük ihtimalle akla ok gelmiştir. Ama yani bu da 21. Ya, Roma, kalkan ne demek ya? E Lejyonerler gibi kalkanlarla duvar örmeler falan. İşte Roma Roma şey tamam tamam tamamen Roma hukukundan sonra Roma lejyonlarının e, şey planı, saldırı planı. Nasıl ki biliyorsunuz Osmanlı'da bakınız tarih derslerinde hilal tekniği, <gülüyor> tamam mı? Roma lejyonlarının da belli teknikleri var o kalkanlar. Roma lejyonlarının tekniğini hepimiz biliyoruz aslında. Nedir? Yanaşık düzen. Yanaşık düzen kalkanları şey yapın rap diye onu şey yapıyorsun ve bunu bir başka film olan <gülüyor> Kılıçlı kılıçsız hareketler vardır mesela. Brevartsuz <gülüyor> <gülüyor> sabahları öyle başlar. <gülüyor> Brevart'ın da biliyorsunuz bekle bekle bekle bekle Hı -hı. bekle. Niye orada ne yapıyorsun? Atlılara karşı mesela... Atlı, uzun ağaçlardan... Uzun ağaçlardan... Sırıklardan... Mücadele. Ne yapıyorsun? Mücadelene... Bir fraksiyon vardır savaş zaten. Savaş Birkaç tane film ya. Filmlerden öğrendiğimiz iki fraksiyon var. Bir tanesi o Brave bekle bekle bekle taktiği. Hı hı. Bir diğeri de Truva'daki Hector taktiği. <gülüyor> Doğru. Yeteri kadar bağırırsan... Düşmanı korkutursun birebir de olsan bile diye. Artık hangisi senin şeyine yapına uygunsun olsa ona, ona, devam ona göre devam edeceksin. Savaş içinde de değiştirme kaydıyla. Yani öyle Hektor diye başlarsın, bekleye geçersin. Sonra tekrar dönersin, yanlışlık Yanışık düzenle bitirsin. dersin. Biz kafanızı şişir miyim efendim? <gülüyor> <gülüyor> Bizde hektör mu var falan diye karşı tarafın kafası karışınca hop saldır gitsin kafanızı <gülüyor> şişirmeyin miyim efendim? Eee... Araba dedin Oktay. <gülüyor> araba, de, araba dedim. Ee, Google sürücüsüz otomobil prototipi geliştirmiş. Modelde, e o dolaşıyordu o zaten. Dolaşıyordu. Şimdi artık e, bayağı çalıştırmışlar o yüzden, şey, o şey, şey yani Dolaşıyordu dedin. Şu kadar kilometre gitti kazasız belasız falan diye. Şükür. Öyle. Haberleri Google'ın Google sahibinin öyle şey var. Çok şükür, şükür kazasız belasız. Bunu da hallettik. Su zükürüyor her an. sabah. Google'ın. Google'ın şeyinin öyle bir şey var doğru. Bu arada Fahir, hoş geldiniz mesajları geliyor sana. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz Çok ee, teşekkür Hoş geldiniz mesajlarına diyelim ve bu tekrar sürücüsüz otomobile dönelim. Bu prototipte ne direksiyon var, ne ne el freni var, değil. gaz, vites doğru. Ga sadece gaz değil, gaz, debriyaj ve fren yok yokmuştur. E o zaman ne anladım ben? Bunu uzaktan kumandalı araba gibi. Birisi geçiyor orada binanın üstünde. Demek ki yeterince kulüptü. Arkadan gelen arabada da <gülüyor> yani. Ama içine şey yapıyorsun ya. Otur oturmaçlığı yeri var içinde. Ya oturacak yeri olsun da ben demek o zaman ki. sen çocuk oturtursun direksiyon kısmına ne güzel olur. Çocuk direksiyon oturur mu EG Yokmuş ki direksiyon zaten. E direksiyon yok da öyle araca ön koltuğa mı oturacaksın arka koltukta? Arkada bebek koltuğuna. Bebek koltuğu da değil artık çocuk koltuğu neyse. Sinyal kolu falan da yokmuş arabada. Neyle dön neydi e ben sen şey sen yapacağım? kendi kendine Cam götürüyor. Açın, canım. Niye olsun ki? Ama canım bir dakika döneceğin zaman ben dön döneceğimi döneceğin biliyorum. Sen şey değil ki sinyal ya. kolu yok da sinyal var. Döneceğiz zaman biliyor. Ha, kendi veriyor. Kendi, kendi veriyor canım. Şey değil. Cama aç da yok. Cam açabiliyor muyuz hocam? Cam camı 10 büyümesi dü varmış. Klima var mı? Klima var. 15.000 bakım yapılmış mı? 15 bin değil ya. 3.000'de bir bakım yapıyorsun buna. Oh. LPG'li mi peki bu? Ee, Elektrikli mi? Sensörlü. Sensörlü sensörlü, sensörlü. sensörlü. sensörlü. 40 40 tane sensörü varmış. Onunla gidiyormuş. Yalnız çok bir... çok bir şey değil de özür diyeceğim Oktay'da. Ben benim arabada 8-10 tane sensör de bende var ya. Google'da yani farkı Google'la farkım tamam. sadece. Tamam ben sensörlerle 30 donatılmış modele toplamda 40 sensör bulunuyor demişler. Oktay, Yol bilgisi. Benim aracımda 10 sensör var diyorum. Ama senin araba, aracında tamam senin aracında. Son... 10 tanesi demek ki parkla ilgili olan son sensörler, model, değil mi? Son model. Son model 98 2000 model bir araba Arac. olabilir ama trafik ışıklarını, yayaları, levhaları analiz edebiliyor mu? O tamamen benim biz paylaştık arabayla görev dağılımımız şöyle. O o çeşit sensörleriyle park konusunda bana yardımcı olurken ben de trafik ışıkları, yayalar vesaire gibi konularda inisiyatif hakkımı kullanarak araca gerekli komutları veriyorum. Araca hükmetme değil araçla ortak yaşamadır. Trafik. Yani. Doğru. Bir vücut olacaksın araçla beraber onlarla. Bir sonra vücut, değil, tek vücut olacağız. Ee... İki kişilik yalnız bu araba yani öyle bir hiç aileli öne arkası yok kalabalık binmeye çalışmayın ama koltukları rahat hı hı. yani benim deri. gördüğüm kadarıyla Isıtmalı. Isıtmalı deri büyük ihtimalle ee, bir de benim dikkatimi çeken tepesinde böyle hani ambulansların şey olur ya hı hı. ne denir ona siren siren mi denir hı hı. Hı hı. sessiz ışık mı var bunda Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Biraz şey Tipini kaydırıyor Yani evet anladım atıyor yük, sev... yani arabayı Bir şey olmuş yani Sevimli falan yapmışlar Arabayı ama Ne kadar fiyatı Oktay Alabiliyor muyuz? Ee, şu anda şöyle yapıyoruz Fabi 200 civarı bir prototip üretiyoruz hı hı. Google olarak Ve e, onları değişik kişilere Hediye vereceğiz edin. Hediye edeceğiz ee, Ben Google arabasında arasında... Doğru düzgün bir sohbet olacağına inanmıyorum Yani en azından bir ilk 20 yıl boyunca Çarpacak çarp, çarp, kesin çarp. Görmedi, görmedi. sinyali yandık ki gördü Dur, uçurma gidiyor, uçurma gidiyor diye sırf bunu konuşuyor içindeki insanlar böyle. Esas güzelliği şey değil mi? Sanki şoför götürüyormuş gibi rahat rahat sana etrafa sadece e, böyle. O güven. Bakma. O şey demek ki sana o, o onu sağlayacak kadar. Yani insanın verdiği güven hiçbir şey tarafından verilmiyor. Ne hayvan sana o güveni ne de, affedersiniz makina çok özür diliyorum. Otomobiller aklıma. ehliyet alacakmış bundan sonra. Yani sürücüsüz O biraz. sürücünün e, ehliyetinin olmadığı bir e, şey ama Türkiye için zor galiba bu arabaya. Yani şimdi bize mesela gittiğin yönde yeşil yanıyor. Ben yine bilmiyorum o benim sapıklığım mı da yeşil yanarken kavşaktan geçerken yine ben bakıyorum ben kırmızı tarafından gelen var mı diye. Ki gelir. onlar sonuçta niyet ışıkları olduğunu İyi niyet tabii temel bir evet, yani Ben bakıyorum şimdi bu nasıl bakacak bu ya da onu da Eklemeleri lazım özellikle i̇şte şey var ya dünyacı meşhur bir laf neydi local global neydi A global eg local global işte onu o şekil onu bir bütün şey. arabalar Google arabası olursa belki şey ama orada da zorlarsa tamam ya gelen yok sen bas sen ne ışığa bakıyorsun falan diye bunu Aleti bütün şey arabalar yapayım. da olmaz ki şimdi bak ben daha hala şeyin taksidi devam ediyor arabanın şimdi ben nasıl ben şimdi Google ben arabası Google'da bir geçemezsin. daha da nasıl alayım bu ya bu kadar arabayı yani. takside ne, kim alacak ne yapacak bir de iki kişilik her evet. aile en az iki üç Ama bazı zaman, ailelere. Bu durumda dünyanın benim araban mesela kaç yıllık oldu 8 yıllık oldu ben bunu daha bir 8 yıl daha var Google arabası demek ki bir 10 yıl içinde bütün arabalar Google olur. Gibi gözüküyor şu anda. Biraz o, daha büyütürlerse. Ama tabii e, şöyle demiş Google'ın e, sahibi. Google sahibi. Muhammed. Çocuklar, yaşlılar, engelliler bu aracı, bu aracı rahatlıkla kullanabilecek. E, o yüzden de büyük bir insanlık için büyük bir yenilik. Adım, doğru, Belki dur. uçan araba yapamadık ama demiş. Onu da yapar be. Sürücüsüz araba o da yapar. yaptık demiş. Çünkü uçan araba bana sıkıntılı gibi geliyor zaten. Çok sıkıntılı abi. Uçan araba mı? Hmm. Tabii, çok evet bir kaza anında tepeden düşmesi falan. Üç boyutlu park ben ondan korkuyorum iki boyutlu da bile ne, ne büyük sıkıntılar. Yani Bakın. orada inip sağ sol normal park yapılmaz. Orada iki arabanın tepesinde durup lak diye inmek lazım. Bak çok temel bir sorunu söylemiş. Ben nasıl mesela kırmızı ışıktan gelen var mı diye bakıyorum. Ben orada olmamama rağmen dedim ya Human adlı Twitter'daki ismi o. Dinleyicimiz şey demiş. Bu arabalar sistem yollarında şerit çizgileri olan normal ülkeler için demiş. Doğru bak şerit çizgisi de lazım. Neye göre gidiyorsun? Bu arabanın şerit... şeyine tabii. yani dünyasına göre şerit çizgisi lazım. Ki orada bir kazı yaparlar. O şerit çizgisi gider. Ne oldu? Hop. Bitti, gitti gitti. Tamam, tamam, şerit şerit Valla yazık günah. Ankara'da... Şerit yok abi diye. Orada yazısı vardır. Arabanın ekranında. Bir gün Ankara'da şerit olan yollar diye bir şey yapalım mı ya? Onu yapalım. Çok güzel. Ankara'nın <gülüyor> bazı şeritli yollar. Yani Vallahi şeritli tabii. yollar bayağı var yani o şey yapmayalım yani oralarda mesela yarın bir gün hazırlıklı olan teknoloji yarın bir gün gelir sürücüsüz araba ne yaparız onu o yollarda kullanırız şimdi çıkacak habuk sabuk yere Ondan bir sonra bunların çok yavaş gittiğini biliyorsunuz 40 kilometre şehir içi için iyi aslında e tabii, sen bak şehir içi ortalamana bak millet 30 kilometre şehir içi ortalama hız şeyine sahip eee, turbo 40 km. bus yerine yardır diye bir düğmesi varmış yardır deyince 40'a çıkıyormuş bir <gülüyor> Şu anda Google Korka arabası taklidi. çıktı taklinde. şu anda. Duymuşsunuzdur seslen. Kırka çıkan araç takladı. O zaman tebrik ediyoruz Google'ı. Tebrik ediyoruz önce. evet. Ne? Ve bir de e, dün kaybettiğimiz bir hepimizin tanıdığı e, sihirbaz Ertuğrul Işınbak var. Mandrake. Mandırake lakaplı. Gerçekten mi? 74 yaşında Çanakkale'de kaybettik kendisini. Başta aldığı diliyoruz tüm sevenlerine. Hakikaten. Sevilen de bir adamdı değil mi? E, tabii canım. Mandrake. Sevilen bir adamdı ama hasetinden delirmiş bir adamdı. Kap Öyle miydi? Copperfield buradayken televizyonda o da böyle yapıyor, bu da böyle yapıyor diye. Yani bir sihirbazın televizyona çıkıp da başka sihirbazın numaralarını açıklaması da bilmiyorum bana hiç. Hoş gelen bir Ölenin arkasından konuşulması GK Ona rağmen güzel anılarla hatırlıyoruz hakikaten de. Onun oyun setleri falan varmış. Öyle mi? hı. Hmm. Ya bir Mandrake, işte Ertuğrul Sermet Bey. Erkin var. Bir de Sermet Erkin var. Başka var mı? Bir de genç yeni Biri bu. daha var ama onun Kubilay ismi. var <gülüyor> bir tane şey. QB diye yazılan mı? Bilemiyorum. Serbest yazımla takılıyor. Ee, Valla sihirbaz kalmadı hakikaten de. Çok kalmadı olacak, ya. Kalma. Gençlerimizi göstermiyor. Bir tane vardı işte. Ha Neydi? şey vardı. Sokaklarda vardı ya. Necmi. Ne Necmiydi? ha Magic Necmi. Magic, Magic Necmi vardı. O doğru o da vardı. Ha, Magic de bir o birazcık. Ne bir de Otuli arkadaşımız vardı. Şeyde olan. Çokubilayde saf desim geliyor. Aras, Araf, Araf. Araf, Araf, Araf, Araf, Araf. Bulduk. Neyse. Hiç hiç bilmediğimiz. bir, if�âm. bayağı bir Doğru aslında öyle yetenek de bir dolu sihirbaz çıktı. Ama onların başka numaralarını görmeden elediler. Hülya Avşar şu anda Türkiye'deki illüzyon sanatının önündeki en büyük engel <Gülüyor> diyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Zati Sunguru analım bir kez daha evet Doğru var, Kenan ama. abi'nin hatırlatmasıyla unuttuk onu sihirbazların. Ama şimdi tabii dönemsel olarak da Kenan abi Zati Sunguru hatırlardı biz pek hatırlamayız yani. Kenan abi'nin şey lafını ben de hatırlıyorum. Zati Sungur'un tek öğrencisi benim diyor. <gülüyor> Madura Ken'in abi... lafı mıydı o? Ee, yok, Sermet Erkin. Sermet Erkin. Sermet Erkin'in. Sermet, Erkin Sermet Erkin çünkü e, Sermet Erkin de hep böyle genç temiz yüzlü şey diye evet. gencecik hatırlıyorsunuz da Sermet Erkin de bir 70'ye 70 70, e 70 masalarımız var. Güzel efendim onlara. Ben şöyle... Servet Erke'nin çok güzel bir gösterisini izlemiştim televizyonda. Böyle iskambil numarasını yapıyor. Koca koca kartlarla. Şimdi e, bir göstere göstere bir numara yaptı. Ne bileyim işte papaz sağ başta mı sol başta mı? Hı -hı. Aslında e, o göstere göstere yaptığı numarayı görmezsen sağ başta. Hı -hı. Göstere göstere yaptığı numarayı çaktım dersen Hı -hı. sol başta tam ortada çıkmıştı da salonu nerede diyor bir grup hiç fark etmemişti. Onlar aa, burada falan dedi. Öbür uyanık olduklarını düşünenler burada dedi. O lak ortadan çıkararak. Hakikaten bir de kibar olması güzel. Şimdi ben böyle Hollywood sihirbazlarını seyrediyorsun bir atraksiyonlar bir şeyler falan filan. O böyle kibar kibar işini efendim buyurun <gülüyor> diye yapan güzel seviyorum. Zati Sungur hakkında pek çok şehir efsanesi ya da gerçekten yaptığı etkileyici sihirler olduğunda hatırlıyoruz. Mesela bir şey banka hikayesi var onun biliyor musunuz? Yok. Bir arkadaşıyla iddiaya girmiş. Hı hı. İşte bir, bu gazete kağıtlarını e, para olarak götürüp bankayı yatırabilirim diye. Ondan sonra tabii <gülüyor> falan deyince ondan sonra o güzel bir sihrini yapmış. Şeyini yapmış. E, tam Para ebadını kesmiş ve götürmüş. Bankayı yatırmış. Veznedar da almış onu. Artık ne denir ona? Veznedar Vezne işte mı? Banka memuru mu denir? Hı hı. Almış yatırmış hesabına. Onda konu kapanmış. Gazete kağıtlarını artık para olarak nasıl şey yaptıysa o sonra tabii tabi para sayma makineleri yok. Fıta fıta fıta fıta fıta fıta fıta fıta fıta fıta fıta fıta fıta var fıta fıta fıta da fıta e, ağırlığı fıta fıta fıta fıta fıta fıta fıta fıta tedavi ettiğini söyleyen bir aile dostumuz vardı bizim. Canım kurbağalar ne bir şey sihir mi? Sihil, Sihil. Böyle Sihil benim kolumda bu kadar vardı Zati Sungur böyle bir dokundu geçti falan diye. Ha, o ayrı o şey var el vermişlerdir. Onun sihirle alakası yok ona el verilir. İnsanı ikiye bölme şeyini. O da diyorsun? el verme. İlk yapan Zati Sungur. Evet ilk yapan ona da el vermişler. İlk yapan değil zaten. Onun <gülüyor> Türkiye'de ilk ama yani onun babası şey yapmış el vermiş. O da mı el vermiş? El vermiş. Zaten biliyorsunuz sihirbazlık dediğiniz şey. El vermiş. El vermeyle alışıyorsunuz. O sihirbazlık da... benim en özendiğim ama yapı olarak en beceremeyeceğim şey. Çünkü, Çünkü çok teknik, teknik çok değil, çalışma, çok hiç şey. Hiç alakası yok. El verilmesi. El, el veren de <gülüyor> için. El veren. Gül veren de oldu ki. <gülüyor> Ucuz aldık. <gülüyor> evet, <bu aldık. gülüyor> Son bir şey söyleyeyim de Bu kadar Buyurun, ee, Uzatırız Faiz. 92 söyle. yaşındaki aktör var ee, 92 yaşında e, Kim olabilir? Kim Yıldız olabilir? Savaşlarında Kontu Kuyu Yüzüklerin Efendisi'nde şey, Saruma Saruman'ı 92 canlandıran. yaşında mı o adam? Tabii ya? Christopher Lee e, Doğum günü kutlaması yaptı 92 yaşına basan aktör Doğum gününde Metal Knight adlı heavy metal albümünü çıkardı e, bu da onun 3. heavy metal albümü olarak tarihteki e, daha doğrusu e, müzik dünyasındaki e, yerini aldı. Hepimize vallahi 92 yaşında böyle olmak, öncelikle 92 yaşımızı görmek, 92 yaşımıza geldiğimizde de böyle güzel e, heavy metal olur, kimisi affedersin caz olur, türküler olabilir. Belge türküleri söylerim mesela. Hoydülön. <gülüyor> Sonra <Daha>, da milletvekili mi <gülüyor> olacağım? Daha bir 50 senem var demek ki bu doğum günü için. Christoph ne yani dedim? Fahir bana biraz Yalan gibi geldi. Yani, Yalan da olmuş olabilir. olabilir. Mutfaktaymış olabilir. 1960'lı yıllarda Kontra Kulayı oynayan efendim Müziklerin Efendisi yani, Sakallı Saruman. Beyefendi değil mi o? Evet, 2 tane, işte. iki Saruman, tane tamam. çok güzel kötü adam oynamış. Herkese nasip olmaz yani. Seri filmlerde kötü, kötü adamı, adam. Doğru. O zaman şöyle yapalım. Sevgili dinleyiciler herkes işine gücüne geri dönsün. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak gereğiyle. Hoşçakalın. mükemmel bir gün olacak.